983. konu, Avef bin Malik el-Eşcayi'nin, Hazreti Peygamber ile şakalaşması, Resulullah'a, Tebük gazvesinde vardım, deriden yapılmış bir çadırda oturuyordu, ona selam verdim, selamımı aldı, girebilir miyim, dedim, Hazreti Peygamber, gir, dedi, ben, ey Allah'ın Resulü, bütün bedenimle mi, dedim, Hazreti Peygamber, bütün bedeninle, dedi ve böylece çadıra girdim.